Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Meşayih'in Yolu ve Meşrebi Meşayih'in yolu ve meşrebi iki çeşittir. Birincisi hırka giyip giydirerek suluk ettirir. İkincisi hırkayı giymeden ve müridine de giydirmeden sülük ettirir. İkisi de haktır. İkisinin maksadı da doğrudur. Bunların sünneti rasulde delilleri vardır. Bunların birçoğunu söyledik. Bütün maksat ve tasarrufları sevaba dönüktür. Ayrıca şunu da bil: Şeyhe gelip tevbe eden mürid olan kimsenin hediye vermesi de sünnettir. Tevbe almanın sünnet olduğu gibi, Kab bin Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah, tevbe ettiğimden, günah işlememe sebep olan yurdumu terk edip, malımın hepsini fakirlere dağıtmak istiyorum. Ne buyurursunuz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Malik, malının üçte birini vermen yeterlidir.'' buyurdu. Tevbe ettikten sonra, bunun şükrü olarak bir şeyler vermek, sufilerin sünnetindendir. Zira onlar, kendilerinden önceki sufilere uymak ister. Zahiren benzedikleri gibi, hal olarak da öyle olmayı murat ederler. Sufilerin halleri öyle bir haldir ki, Müslümanlar arasında benzeri yoktur.'' Hak Teâlâ'nın kelamı ve Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri gereği amelde bulunurlar. Nefsin hevasından, şeytanın vesveselerinden ve halkın dedikodusundan kaçınırlar. Hidayet yolunda yürüyüp, melekut âlemine vasıl olanlar sufilerdir. Onlar nefsani şöhret ve lezzetten vazgeçmiş bu gibi şeyleri gerilerinde bırakmışlardır. Sufiler, Hak kelamını, ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini duyduklarında, ruhları, kalpleri ve nefsleriyle dinler, mütekellim-i hakiki olan, Rabbül Alemin'in cemaline eştiyaklı olur, onun kelamıyla yakınlık kurarlar. Kardeş, sana anlattığım bu hal, sufilerin hakikilerine aittir. Yoksa, her cahil şöhretperest, dünya hırsıyla dolu alimler ve sufiler böyle değildir. Bil ki Hak Teâlâ'nın muhabbeti, gönülde yetişen ağaca benzer. Bu ağacın kökü ilahi yardımdır. Suyu, şeriata uygun hareket etmektir. Şeriatla sulanmayan muhabbet ağacı kurur. Şeriatla sulanmış ağacın budakları kanaat, yaprakları velayet, gölgesi, Hak Teâlâ ile yakınlık kurmak, meyvesi, Allah'a vasıl olmaktır. İşte sufilerin hali hep böyledir. Allah ona rahmet etsin. Cüneydi Bağdadi şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahlukatı Hakk'a davet ettiğinde, Tasavvuf ve yakin ehli bu davetten dost kokusunu alır. Bu onları hemen meşguliyetlerinden kopartır. Engel ve zorlukları içe sayıp nefsin arzularını terk ederler. Mücahedenin zorluklarını, zahmetlerini ve sıkıntılarını cana minnet sayarak bunları yok eder, hak teâlâ ile olan işlerinde sadık kalırlar. Görünen ve görünmeyen edeplerini güzelleştirirler. Kalplerini, alemlerin hepsinden kopartır, Ruhlarını ve sırlarını, Allah'tan başka şeylere muhabbet besleme bulanıklığından temizlerler. Hak da kalplerini, Ebediyen tecellileriyle doldurur. Öyle vakitler olur ki, Sufiler, Hak kelamını okur veya dinlerken, ''Sahibinden okur ve dinlermiş gibi olurlar. Allah ondan razı olsun.'' Caferi Sadık bir gün namaz kılarken birden nara atıp kendinden geçer. Baygın halde düşer. Kendine geldiğinde bu halini sorarlar. Namazda Kur'an'dan bir sure okurken, ''Rabbül aleminin kendisinden dinliyormuşum gibi hissettim. Buna tahammül edemeyip bayıldım.'' der. Bazıları bu hal yolun başlangıcında ve hamlığındaydı demişlerdir. Ey aziz kardeş! Hak kelamını ve Rasûl'ü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini okuyup öğrenmek, bunlarla amel etmek diri olanın nasibidir. Zira ölüler bir şey dinlemez ve duymazlar. Nitekim Hak Teala, ''Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur, ''Şüphe yok ki, sen ölülere duyuramazsın ve arkalarına dönüp kaçan sağırlara da davetini işittiremezsin.'' Yani, ''Ey Habibim, sen bizim kelamımızı ve emirlerimizi, dünya muhabbetiyle gönülleri ölmüşlere işittiremezsin.'' buyurulmak istenmiştir. Bu makamlar, kimsenin eline geçmez.'' çokça riyazet ve mücahede ile, dünyayı terk etmekle mümkün olur. Hak Teâlâ'nın aşkıyla yanıp kül olmakla, hakkı talep edip, tam bir yönelme ile gerçekleşir. Yoksa bu, dünya muhabbetiyle dolu bir gönülle olmaz. Böyle bir gönülle, sufi olup, nice sırra vakıf olmak şöyle dursun, melekut aleminin hallerinden bile yoksun kalınır. Bu makamlara ermek isteyen, sadık mürid olmalı. Gönlünden, haktan başka her şeyin muhabbetini çıkarmalı. Hak Teâlâ'ya yönelip, gerisini unutmalıdır. Evet, vaktinin hepsini, Cenab-ı Hakk'a hizmete adamalı. Bu istikamette yolunu kesecek ne varsa, dünya, kavim, sülale, oğul kız, hanım, mal mülk, Hepsini hak yolunda darmadan etmeli. Hatta kendinden, varlığından dahi vazgeçmeli. Ey aziz! Şunu da bil. Sufilerin yolundan gitmek isteyen, Önce tevbe-i nasuh ile tevbe etmelidir. Hak Teala, Fatır Suresi 6. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. Şeytan tevbe edenle düşmanlığı arttırır. Miskin tevbekârın günahlara bağlı kalmasını istediğinden tevbesini bozmak için uğraşır. Şeytan çok kötü bir düşmandır. O tevbe edeni görürken tevbe eden onu görmez. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz, şeytanları, iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır. Evet, şeytan kuvvetli bir düşmandır. O çok kuvvetli, miskin tebekarsa zayıftır. Bu sebeple, tebe şeytanın hallerinden kurtulmak için, kendine sağlam bir kale bulmalıdır. Bu sağlam kalede, La ilahe illallah'tır. Bir hadisi kutsi'de, La ilahe illallah benim kalemdir. Her kim benim bu kaleme sığınırsa, azabımdan emin olup kurtulur buyrulur. Tevbe eden kimse, şeytanın şerrinden emin olmak için, ilk önce bu zikrin kalesine sığınmalı ve devamlı bu zikirle meşgul olmalıdır. Acem erenleri şöyle der, ''Ey bari hüda, isminin yakınında her hasta için sığınacak bir yer vardır. Kalene nice şah ve müflis sığınmıştır. La ilahe illallah kalesine sığınan iki türlüdür. Birincisi, hiçbir zaman bu kaleden çıkmaz. İkincisi, kimi zaman girer, kimi zamanda çıkar.''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 buyurarak onları över. Bu kaleye girip çıkanlarsa, bazen zikir, bazen de alışverişle uğraşırlar. Bunlar, durumlarından korkmalıdır. Zira şeytan, onları tuzağa düşürmek için hazır beklemektedir. Ansızın, hilelerine yem olabilirler. Kale olan bu zikirden ayrılmamak için, çok çalışmak gerekir. Bu kalede kalındığı sürece, Şeytanın tuzağından emin olunur. Vallahu alem, bu kalede ebediyen kalınmalı.